Bölüm 86 Sözünde durup, vadini yerine getirmek. Verdiğiniz her sözü yerine getirin. Çünkü verdiğiniz her söz, sorumluluk getirir. Verdiğiniz her sözden, hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. 17. İsra 34 Ve sözleşme yaptığınızda, Allah'ın sözleşmesinin yerine getiriniz. Sözleşmenizi yerine getiriniz. 16. Nahl 91 Ey iman edenler! Bağlandığınız akitlerinizi titizlikle yerine getirin. 5. Maide 1 Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz,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 söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde, hıyanet eder. Müslüm'ün değişik bir rivayetinde, oruç tutsa, namaz kılsa ve kendini mü'min zannetse bile, buyurulmuştur. Hadis 690 Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dört huy kimde bulunursa o kimse dört dörtlük münafık olur. Bir kimse de bu huylardan birisi bulunursa o huydan vazgeçinceye kadar münafık özelliğinden birine sahip olmuş olur. 1. Kendisine bir şey emanet edilirse hıyanet eder. 2. Konuşunca yalan söyler. 3- Birine söz verirse, sözünde durmaz. 4- Düşmanlık ve kavga ederse de, aşırı gider. Hadis 691 Cabir'den, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bana, eğer Bahreyn'den, zekat ve cizye malı gelirse sana şöyle şöyle doldurup veririm demişti fakat peygamberimiz vefat edene kadar Bahreyn'den mal gelmedi Bahreyn'den mal geldiği zaman Ebubekir Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birine borcu veya vaadi varsa bize gelsin diye ilan etti Bunun üzerine onun huzuruna vararak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle demişti dedim. Ebubekir elini o mala daldırıp bir avuç nakit verdi. Onları saydım. Tam 500 dirhem idi. Ebubekir Allah ondan razı olsun bana bunun iki mislini daha al dedi.